Yapım Ankara Radyosu Tehlikeli Oyun Yazan Malcolm Geir Çeviren ve Radyoya Uygulayan Füsun Çeliker Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Oynayan Sanatçılar White Cihan Ünal Seli Tomris Oğuzalp, Hikmen Zafer Ergin, Hemşire Nurşen Girgin Koç, Mrs. Bell Nihal Türkmen, Komiser Coşkun Kara, Konek Sadreddin Kılıç, Doktor Süha Tuna, Garson Orhan Aral. Elle Jacques, frère Jacques, dormez-vous? dormez Afedersiniz. Asıl ben özür dilemeliyim. Çok hızlı yürürüm de koridorun dönemecinde karşıma birisinin çıkacağını hiç düşünmemişim. <gülüyor> Gelin birisi demeyelim buna. Adım White. Çarpıştığımıza da çok memnunum. <gülüyor> ben de. <gülüyor> ya siz, siz söylemeyecek misiniz adınızı? Sally deseniz olur. Sally. Hı. Sally. Ha, beğendim. Salona inip birer kahve içelim mi? Ne dersiniz? Hı -hı. İçelim. Kayak yapıyor musunuz Biraz Düşmediğim zaman iyi kayıyorum diyebilirim Ben de öyle Anneniz babanızla birlikte mi geldiniz Hayır onları bir trafik kazasında kaybettim Yalnızım oh, Çok üzüldüm Dört yıl oluyor Hem çalışıyorum hem okuyorum Biraz para biriktirmiştim Aklıma esti böylece geldim İsviçre'ye Bir değişiklik olsun istedim İngilizsiniz değil mi Evet ama Fransa'da Paris'te oturuyorum Tiyatro okulundayım <gülüyor> Çok güzel Ben de Londra'da iktisat okuyorum Son sınıftayım ee, Şöyle oturalım mı? Şu şömineye yakın masada daha güzel olur Üşüyor musunuz? Yok canım <gülüyor> Bütün şöminelere zaafım vardır da ondan Romantiksiniz <gülüyor> Öyle derler Yaşantım öylesine düz ki ...şöyle güzel bir macera, bir heyecan... ...tıpkı romanlardaki gibi... ...arıyorum ama bulamıyorum... Ee, e, size bir sır vereyim mi? Sır mı? Evet... Benim burada niçin bulunduğumu biliyor musunuz? Hayır... Düşünün bir kere... ...kayak yapmasını bilmiyorum... ...romantik değilim... ...karlı soğuk havalardan ziyade sıcak havaları ve yüzmeyi severim. ...sonra Londra gibi bir yerden gelmiş bulunuyorum... ...niçin İtalya'ya... ...ya da başka sıcak bir ülkeye değil de... ...İsviçre'nin bir dağ kasabasına geliyorum. Öyle değil mi? Bunların bir anlamı olmalı. Beni korkutuyorsunuz. Sonra zenginim... ...bu para nereden geliyor? Düşünün bir kere. Belki ailenizden? Hayır. Bir işim var benim. Tehlikeli bir işim. Anlamadım. Tehlikeli bir iş dedim. Yoksa gangster ister misiniz Hayır E iyi nesiniz öyleyse <gülüyor> Heyecan aramıyor muydunuz şaka ettim sizinle Ay, Korkuttunuz beni ama Yüzünüzün halini görmeliydiniz Çok mu komik Evet gözlerinizi iri iri açmıştınız Önce kısardınız sonra da bembeyaz oldunuz Ama ikisi de yakıştı size Arkadaş olalım mı ne dersiniz Aa, Arkadaş olmadık mı ki Ay çok tatlısınız Tabi arkadaş olduk Sizde biraz fazla şakacısınız Öyleyimdir e, Niye sizi daha önce görmedim Bir aydır buradayım Ben yeni geldim de ondan görmediniz Ve Ancak bir hafta kalabileceğim Ne için çok az Aa, Bakın bakın Şu kapıdan giren yaşlı bey Sir Hikmen değil mi Evet Ta kendisi tanıyor musunuz ha, Tanıyorum tanıyorum ya Çocukluğumda beni dizine alır hoplatırdı Çok zengindir Ay, Çok severim kendisini bir dakika gidip konuşsak e, Tabi isterseniz masamıza da davet edebiliriz. <gülüyor> Teşekkür ederim şey, Sir Hickman Ne güzel bir tesadüf Beni tanıdınız mı Sally'yim ben <gülüyor> Gloria ve Peter Campbell'un kızı Sir Hickman. Özür dilerim tanıyamadım ha, Nasıl olur ama Özür dilerim kızım Yaşlılıktan olacak ha, Çok severdiniz beni bir düşünün Rica ederim Miss yorulmaması gerekli Aa, Siz ne karışıyorsunuz Özel hemşiresiyim her şeyinden sorumluyum Hastalandığı ve kriz geçirdiği zaman Sıkıntıyı siz değil ben çekeceğim kızım Çok Çok kabasınız <gülüyor> Olabilir yeah. Sör Hickman Bir şey söyleyin ona Beni tanımamanıza imkan yok Çok severdiniz beni ah, Çok yorgunum Görüyorsunuz tanımıyor işte Lütfen bizi rahat bırakır mısınız? Sizin gibi pek çok genç kız Sür Hikmen'in parasından yararlanmak için akraba olduklarını bile iddia ettiler. Onlardan biri olabilirsiniz. Ama hakaret ediyorsunuz bana. Öyleyse kızım yapacağınız tek şey var. Pekala, gidiyorum. خلاص malatuk soruk Sizden hoşlandım tatlı kız. Yine görüşelim. Hatırlamaya çalışacağım. Merak etmeyin. <gülüyor> ne oldu pek üzgün görünüyorsunuz Beni tanımadı Üstelik hemşire de <gülüyor> duydum, bana Duydum duydum ama aldırmayın canım Sir Hikmen bunak ihtiyarım biri Zaman zaman aklı başına geliyor Zaman zaman da üşt, uçuyor <gülüyor> Eski günleri hatırlıyorum da Bırakın eski günleri şimdi Var mısınız çıkıp çamlıkta dolaşalım Ama hava karardı Ne olur siz romantik bir genç kızsınız Ama ben sizden korkuyorum <gülüyor> Nemden korkuyorsunuz benim Allah aşkına Çok özsünüz. Sizi yeni tanıdım Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum Sonra garip garip konuşuyorsunuz Siyade. Bu özelliğim benim Beni olduğun gibi kabul et Sana sen demek içimden geliyor Çünkü arkadaşlığından, içten bakışlarından Safiyetinden çok hoşlandım Lütfen korkma benden İyi bir ailedenim, iyi yetiştim Arkadaşlığında ne demek olduğunu bilirim Hadi, hadi gel çıkıp dolaşalım Peki Oh, kar başlamış. Görüyor musun? Biraz. Eh, dur. Şu atkımı saralım boynuna. Gel. Ama siz üşüyeceksiniz. Üşümem. Bana adımla seslenmek, sen demek o kadar zor mu geliyor? hayır. Öyleyse. Vay <gülüyor> Paris'e dönüşümde arkadaşlarıma anlatacak... ...ne güzel şeylerim olacak. Onlara benden mi söz edeceksin? Elbette. Yoksa bir sakıncasın mı ee, Yok neden olsun. Sen Paris'e ben Londra'ya e gideceğiz. Oh. Sonra da mektuplaşırız. Belki de bir fırsat bulur... ...atlar seni görmeye Paris'e gelirim. Bekler misin beni? Beklerim. Seni sevdiğimi söylesem inanır mısın? Oh. <gülüyor> Yıldırım aşkı ancak romanlarda olur. Demek inanmıyorsun? İnanmıyorum. İnanacaksın... İnanmalısın Yoksa seni öldürürüm Ayy evet, evet öldürürüm Ellerimi şu incecik Şu güzel boğazına dolar Ve bir güzel sıkarım Ben Ben, ben otele dönüyorum <gülüyor> Aman seni seni korkutmak ne kadar kolay Benimle arkadaşlık etmek istiyorsan Peki peki, peki söz bir daha yapmam oldu mu Oldu ah, Gel şu tepeye kadar çıkalım ama epi uzaklaştık otelden Yoruldun mu? Yorulmadım yalnız Yoksa hala korktuğunu mu söyleyeceksin? Yok hayır şey, Kurt falan yok mudur buralarda? Karşımıza çıkıverirse silahımız da yok Korkma seni korurum Yanımda bıçağım var hey, Bıçağın mı? Sel, seni korkutuyorum İnsan korktuğu bir erkeği sevemez değil mi? Lütfen bana güven Benden korkma Bundan sonra öyle pis şakalar yapmayacağım Söz verdim bak Beni sevmeni istiyorum Yoksa Paris'te bir Paris'te bir sevgilim filan yok Kalbim bomboş Hala boş mu? Boş Alacağın olsun Manzarayı nasıl buluyorsun buradan? Seli, Gözlerini iri iri açıp yüzüme bakacağına etrafına bir baksana da hal bırakmıyorsun ki <gülüyor> Tanışma ve ilk kavga ha? Bu yol evliliğe gider Canım manzaraya bakacak mısın Bakmayacak mısın yoksa seni tuttuğum gibi Şuradan aşağıya yuvarlayayım mı Kocaman bir çığ halinde inersin aşağıya Güm diye Tıpkı kalbime indiğin gibi Bay. ver elini bana Oh, buz gibi parmakların Galiba üşüdün sen hasta olmanı istemem Dönelim mi? Ha dönelim ee, Koluma gir ee, şu dik yerden ineceğiz Daha kısa burası çabuk gideriz Bastığın yere dikkat et Heh. Bir kayarsak ağaçlara çarpar parça parça oluruz ah, Öyleyse öbür taraftan gidelim Biraz uzun olsun ama şey anıyor Hayır yapalım. hayır üşüdün Hem ben yanındayım gece çok dolaştım buralarda Merak etme seni düşürmem Yalnız sıkı sıkı tut koluma <gülüyor> Bana yakın olman öyle hoşuma gidiyor ki Ama önümü göremiyorum Heyecan aramıyor muydun İşte sana heyecan ve macera <gülüyor> Bir gün tatlı tatlı hatırlayacaksın bu günleri <gülüyor> Seli. Biraz daha biraz daha az kaldı Ha, bak oh, bak işte indik düzde Geçmiş olsun oh, Bayağı da dikmiş Evet Sana daha önce söylemedim ama Bir hafta önce bir zenci yuvarlandı buradan Ve başını bir ağaca çarptı Öldü zavallı Hem de iyi bir kayakçıydı Öyleyse niye indik burada? Ya biz de yuvarlansaydık Yuvarlanmadık ama Ben kaç kez çıktıysam gayet rahat indim Hiçbir şey olmadı sen ilk kez çıktın hem de kadınsın yine bir şey olmadı Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki Buradan inmek o kadar zor değil Buraları bilen birisi Bir kayakçı Hayır hayır Zorluk çekmemesi gerekirdi Doktorsa kaza diye imzaladı raporu Ölüm raporunu Bak yine beni korkutmak istiyorsan vazgeç Hayır seni korkutmak için söylemiyorum Zencinin ölümü aklımı kurcalayıp duruyor ...kaza olamaz diyorum... ...kendim kaç defa denedim... ...seni de onun için çıkardım buraya... Evet. ...görüyorsun çok zor inmedik... ...dağları iyi bilen biri... ...bir dağcı bizim çok rahat indiğimiz bir yerden... ...nasıl oluyor da inemiyor... ...yuvarlanıyor ve ölüyor... ...olamaz... Yani? Yani ben bu bir cinayet diyorum... Ama cinayet olsaydı polis olaya el koyardı... Ama doktor kaza dedi... E, demek ki kazaydı... ...yoksa polis hafiyesi misin sen? <gülüyor> Olmak isterdim... <gülüyor> ...zevkli bir iş ne yazık ki değilim... ...biliyor musun... ...az daha Londra'ya dönecektim. Zenci verince saplandım kaldım, bir türlü gidemedim. Otel müdürüne, polise bu kaza olamaz dedim. Güldüler bana. Hayalimin çok geniş olduğunu söylediler. Eğer gitseydin tanışmamış olacaktık. Seni tanıdığıma memnunum Seli. Ama bu işin aslını öğrenemezsem... ...ömrümün sonuna kadar rahat edemem. İşin aslı aslı yok bence. Madem ki doktor kaza dedi, yalan mı söyleyecek adam? Kim bilir, belki. Gerçekten hayalin çok geniş. Senin böyle düşünmemeni isterdim. Ses mi? Nasıl ses? Bir Gıcırtı gibi bir şey Dinle bak Dine. Evet Evet Birisi kayak yapıyor galiba Allah Allah Niye şaştın? Garip İyi bir kayakçı kar yağarken kaymaktan zevk alamaz Belki de iyi bir kayakçı değildir Bir acemi kayakçı asla gece kaymaya cesaret edemez ha. Sonra şu sesi dinle ...bayağı da hızlı geliyor. Kar tutmasını, kayaklarını yere çarparak gideriyor. İyi bir kayakçı olmalı. Hayret doğrusu. Allah aşkına, White... ...gidelim oteli, durmayalım burada. Üşüdüm. Bir dakika, Sele, çok rica ederim. Of, gerçekten hayalin geniş seni. Bak, bak geliyor, gördün mü? Evet. Bize doğru geliyor. Gidelim, korkuyorum. Kadın bu. Oh, Miss Bell, siz miydiniz? Haydi. Haydi. Ne oldu, Neniz var? Hiç, hiçbir şey yok. Bu küçük hanım kim? Ee, arkadaşım Sally, Miss Bell. Daha önce hiç görmemiştim yanında. Bugün tanıştık. bugün tanıştınız ve daha da gezmeye çıktınız. Hiç korkmadınız mı kızım? Niçin korkacaktım efendim? Öyle yani niçin korkacaktınız? Bugünlerde burası hiç de tekin değil. Garip garip şeyler oluyor. Her gün bir şey. E, sizi hiç böyle görmemiştim Miss Bell. Neyiniz var? Öylesine garip bir şey oldu ki. Nasıl söylesem e, inanılmaz bir şey. E, korkuyorum çok korkuyorum. E, ne oldu? Söyleyeyim Miss Bell. Çok merak ettim. Yok, hayır söyleyemem. Hayır söyleyemem. Söyleyemem sonra senin de başın derde girer. Allah'ım asma artık. Miss Bell. Seni, seni bir dakika bekle beni şimdi geleceğim Hayır hayır gitme korkuyorum Kayak kayan birine koşarak yetişemezsin hem. Burası düz hızlı gidemez Sakın ayrılayım deme buradan oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Aman tanrım Ne bu benim başıma gelen oh. Kızsız Sally ne olacak Tanımadığın adam biriyle kim dedi sana daha açık diye oh. Oh. Şu görünen ışıklar otelin mi acaba Hatice mi? Ama ya kaybolursam? Hayır, hayır, hayır, en iyisi beklemek. Eğer bana bir kötülük etmek isteseydi, tepedeyken yapardı. Salih, oh, Salih. Salih. Ne oluyor? İnsan durunca da üşüyor. Üşüyorum. Üşüyorum ama. Bayt. Mert, Mert, Mert! ne oldu? Korkma, geliyorum <Gülüyor> Ne var? Birisi mi geldi? Hayır ama korktum işte. Bilmediğim, tanımadığım bir dağ başında tek başıma kalma koş mu sanıyorsun? ...hem üşüdüm ben. Yürü, dönelim otele. Hızlı yürü. Kadına yetiştin mi? Hayır. Düzlüğün yan tarafındaki yamaca saptı. Uçuruma doğru gitti. Uçuruma doğru mu? Evet. Ya kadına bir şey olursa? Tanrı korusun, çok iyi kayakçıdır. Buraları da iyi bilir. Şöyle dur bakayım Üstünü sirkeleyelim Kardan adama dönmüşsün Senin de benden farkın yok ah. ama Aa, Saçlarının içine kadar kar dolmuş Saçların beyazlandığı zaman da güzel olacaksın Seri. <gülüyor> Yaşlanmaktan hiç korkun <gülüyor> olmasın Sana da yakışıyor Dur ben de senin karlarını Ah Elin kanıyor ee, Acıyor da Mis bele ye yetişeyim derken yuvarlanıyordum Çam ağacına tutunayım dedim Fena halde kesti oh. İçeride de kıymık kaldı galiba Ay, Gel benim odama gidelim Biraz kolonya süreriz Sonra da cımbızla çıkarırım ben o kıymayı elinde Hadi vay. Ee, beni odana çağırmaktan korkmuyor musun? Hayır artık korkmuyorum Sana inanıyorum Teşekkür ederim birden birdenbire girince kulaklarım uğdamaya başladı Birazdan geçer merak etme <gülüyor> Hadi vay. Olmaz Sally Sen çıkıp yat ben Misbel'i bekleyeceğim salonda Ama elin kanıyor İcabına bakarım üzülme Ben de seninle oturur beklerim Hiç uykum yok Sana lütfen çıkıp yat dedim Niçin ama Canım sıkılıyor görüyorsun Görüyorum Sana yakışmayacak derecede neşetsiz olduğunu da görüyorum Şakalarımdan hoşlanmıyordun Bu halinden de hoşlanmadım. Sally görüyorsun endişeliyim <gülüyor> Misbel'in bir derdi vardı Başına bir şey gelmesinden korkuyorum Ne, ne oluyor o senin Hiçbir mi olmuyor Burada tanıdım Kimseye zararı dokunmayan iyi neşeli bir kadıncağız Şaka da kaldırır Ya yeah. şaka kaldırır demek Benim gibi değil Yoksa elli yaşında bir hatunu kıskanmaya mı başladın Aman Selim canım ne konuşmak ne de şakalaşmak istiyor Lütfen odana çık ve yat İyi geceler Peki öyle olsun Arkadaşınıma ihtiyaç duyarsan ararsın beni Benim aramamı beklersen de hava alırsın Çünkü aramayacağım iyi geceler Yarın sabah saat dokuzda salonda kahvaltıya bekliyorum Gecikme Bakalım belki Evet işte böyle Hepinizi sorguya çekmek zorundayım Bu görevim tabi Anlayış göstereceğinizi sanıyorum Bana yardım etmelisiniz Fakat e, bay komiser bu kazadır Başka bir şey olamaz Burası İsviçre'nin en iyi otelidir. Ve otelimde şimdiye kadar asla karanlık işler olmamıştır. Üst üste iki vaka. Kaza süsü verilen iki vaka. <gülüyor> siz polisler çok şüphelisiniz doğrusu. Kayak yapan sporcularda dikkatsizlik ya da şanssızlık yüzünden kazalara çok rastlanır. İnsanın ayağı kolu boynu kırılabilir. Her şey olabilir. Ölüm de olur mu? Şimdiye kadar olmamıştı. Ve şimdi üst üste. Doktor siz söyleyin rica ederim. Susmayın. Komiser Bey... Ben de kaza üzerinde duruyorum Raporumu da öyle hazırladım ve Gördünüz mü Sizin asılsız şüpheleriniz yüzünden otelimin adının kirlenmesini istemiyorum komiser bey Lütfen biraz anlayışlı olun Ben bu yüzden ekmek yiyorum Geçim meselesi Olabilir Ancak gene de Misbel'i son görenleri sorguya çekmek zorundayım Neydi o genç delikanlının ismi Eee White mı Ona inanmayınız Hayali geniş ve telaşçı bir çocuktur Misbel'in öldüğünü öğrenir öğrenmez bütün oteli birbirine kattı onu en son görenin kendisi olduğunu Kadının korku içinde bulunduğunu önüne gelene anlattı Bunları anlatırken de Kahraman gibi bir hali var ki Neyse bence yalan söylüyor Ya kız o mı yalan söylüyor Kızı tanımıyorum O yeni çıktı ortaya White ona para teklif etmiş olabilir Peki ellerine ne geçecek böyle konuşmakla ee, Zengin çocukları biraz şımarık oluyorlar Değişiklikten hoşlanıyorlar Bir heyecan Bir macera merakı olabilir Çağrında konuşalım kızı da Pekala Sizi çok düşünceli görüyorum doktor Konik arkadaşımdır Otelinde böyle bir olayın ortaya çıkması beni üzdü elbette Onun için mi raporu kaza diye imzaladınız Hayır bence kazadır Önce zenci Beş gün sonra da bir kadın Üst üste iki ölüm size garip gelmiyor mu Olmayacak iş değil ...cinayet olduğunu ispat edersem... ...çok kötü duruma düşersiniz doktor. Beni tehdit mi ediyorsunuz? He, sinirlenmeyiniz dostum ama şunu iyi bilin ki... ...morttaki cesedi bir adli doktora muayene ettireceğim. Ne isterseniz onu yapın. Bizi hissetmişsiniz. Evet. Gelin oturun şöyle. Kızım siz de şöyle oturun. Evet misbeli son görensizler olduğunuza göre... ...herhalde bana anlatacak bir şeyleriniz vardır. Yüzü mi yazdı? Bir şeyden korkmuştu çok garip bir olay diyordu Bir şeyler söylemek istiyordu bana ama Sonra başım derde girer diye vazgeçti Kayarak uzaklaştı Arkasından koştum yetişemedim Gecenin karanlığında yüzünün bembeyaz olduğunu nereden biliyorsun Ay ışığı vardı Ay ışığı yeterli miydi yüzünü görmek? Rica ederim Mr. Çocuk da ben konuşmak istiyorum Evet bu bayit Kayarak uzaklaşan bir kadının arkasından koştuğunuzu söylediniz Kayak kayan bir insana yetişebileceğinizi mi sanıyorsunuz Düzlükteydik hızlı gidemiyordu Yetişebilirim diye düşünmüştüm Yetişemediniz Hayır uçurum tarafındaki yamaca saptı Sizin peşinden koştuğunuzu biliyor muydu Sanıyorum Buna rağmen durmadı Sizden kaçıyordu belki <gülüyor> Benden niçin kaçsın e Belki bir sebebi vardır Gördüğüm kadarıyla Misbel Bahdi seviyordu kaçtığını sanmıyorum Niçin uzaklaştığını öğrenmek istiyorum Biz ne bilelim Söyleyemediği bir derdi vardı bence Demek bir süre arkasından koştunuz ve yetişemeyeceğinizi anlayınca da geri döndünüz Öyle değil mi White? Evet Peki siz ne yaptınız kızım? Bekledim sonra üşümeye başlayınca seslendim Yalnızlık ve karanlıktan korkmuştum biraz White yanınıza gelince de otele döndünüz Evet da garip bir hal var mıydı? Nasıl garip? Heyecanlı mıydı? Durgundu, neşesizdi Nisbeyli'nin başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Hatta ufak bir münakaşa da yaptık. Çok özel bir şey değilse sebebini öğrenebilir miyim? Şey... Eline kolonya sürmek için odama çıkalım dedim. Benimle gelmedi. Eline niçin kolonya sürecektiniz? Koşarken çam ağaçlarından birine çarpmıştım da ondan. Kanıyordu. <gülüyor> Kanıyan bir parmağa ilaç sürmenin bir sakıncası yoktur değil mi? <gülüyor> yoktur tabi. Misbel'i saat kaça kadar beklediniz? İki yirmi geçene kadar. Saati çok iyi hatırlıyorsun. Nasıl hatırlamam merak ediyor ve boyuna saatime bakıyordum. Peki beklemekten vazgeçince ne yaptınız? Ne yapacak? Otelimin altını üstüne getirdi. Misbel öldürüldü diye. Öldürüldüğünü nereden biliyordunuz? Hayal gücü epeyce gelişmiştir. Size karışmamanızı rica etmiştim Mr. Conning. Bana bir defa daha tekrar ettirmeyeyim bunu. Evet. Öldürüldüğünü nereden biliyordunuz Dedim ya garip bir olaydan söz ediyordu Korkmuştu Sonra aynı şekilde yani Zenci gibi onun da beyni patlamış Zaten ben Zenci'nin ölümünün de Kaza olduğuna inanmıyordum Bu sadece bir his tabi ama Sakın Kuvvetli bir his Siz öldürmeyesiniz Ben mi Şaka ediyorsunuz değil mi <gülüyor> Tabii şaka ediyorum Yalnız bu olay aydınlanıncaya kadar otelden ayrılmamazdı rica edeceğim Ayrılmam çünkü ben de en az sizin kadar merak ediyorum Katilin kim olduğunu ve bu işi niçin yaptığını Basit bir kazayı cinayet yapıp çıktınız Sizin gibi olgun yaşlı başlı bir komiserin Bir çocuğun lafına kanacağını hiç sanmazdım Rica ederim bay komiser bu olayı kapatın Otelimde böyle çirkin şeyler olsun istemiyorum Bunun için de her türlü fedakarlığa katlanabilirim Mesela Nasıl bir fedakarlık ee, e, Bu konuyu yalnız görüşsek Yalnız kendi görüşürüz Bay <gülüyor> Soracaklarınız bittiyse biz gidebilir miyiz Gidebilirsiniz Gerekirse yine çağırırım Güle güle Allah'a ısmarladık Bay Komiser Güle güle <gülüyor> İşe bak Sally Komiser sanki benden şüphelendi Beli'nin niçin öldüreyim ben? Boş ver. Polisler herkesten şüphelenirler. Böyle daha kolay oluyor suçluyu bulmak herhalde. Bir saat önce mis Beli gördüm biliyor musun? Anlamadım. Morpta. Kimseye görünmeden usulca girip bakıverdim. Oh, bir bir ölüye baktın. Evet. Cinayet izi aradım. Oh, nasıl bakabilde? Merak etmiştim. Ama bir daha otelinde morgun ne işi var Allah aşkına? Söz gelişi morg. Otelin temelinden on metre aşağıda sahne gibi bir yer. Dik merdivenlerle iniliyor. Korkunç bir yer. Bir şey bulabildin mi bari? Hayır. Yalnız giyimi dikkatimi çekti. Gece fark etmemiştim. Kaza incecikti. Pantolonu da. Otelin içindeymiş gibi. Yani? Yani ani bir kararla fırlamış dışarıya. Bir şeyden ürkmüş. Eğer cinayetse polis mutlaka bulur katili Bilmiyorum Mr. Koning'e baksana Açıkça rüşvet teklif etti komisere Kabul eder mi dersin <gülüyor> İnsanlar hiç belli olmaz Eğer kabul ederse bu olay kapanır gider Ölen öldüğü gibi kalır Katil ortaya çıkmaz Biz de meraktan kurtulamayız Ama böyle olacağını hiç sanmıyorum Komiser aklı başında bir adama benziyor Tenüzül etmez Kim bilir doktorun raporunda kaza olduğu yazılı Bakarsın kapatmak komiserin de işine gelir. Sally sana bir şey söyleyeceğim. Evet der misin bana? Evlenme teklif edeceksen vazgeç. Şaka kaldıracak halde değil. Koridorda evlenme teklif edildiğini nerede duydun? Böyle bir şey yapacak olursam dekorun iyi olmasına gayret ederim. Fonda da mutlaka romantik bir müzik bulunmalı. Şaka etmiyorum. Senden bir şey isteyeceğim ve buna evet demelisin. Söyle evet mi? Ne isteyeceğini bilmeden nasıl cevap vereyim Bana güvenin yok mu Var var ama seni tanıyalı daha iki gün oldu Anlıyorum güvenmiyorsun Var rica ederim Haklısın belki de Senden istediğim şu Bana yardım eder misin İkimiz el ele verip katili arayalım Olayı aydınlatmaya çalışalım Yani polis fiiliği yapalım öyle mi Bunun gibi bir şey tehlikeli bir iş öyle? Becerebilir miyiz dersin Sanırım hiç mi polis romanı okumadın Okudum ama bu başka Hiç de değil Söyle bakalım kabul ediyor musun Kabul şey <gülüyor> Teşekkür ederim Nereden başlayacağız Önce Miss Bell'in bizden önce kiminle Ya da kimlerle görüştüğünü öğrenmeliyiz Sezdirmeden bunu öğrenebilir misin Söylerler mi ki Açıkça sorarsan söylemezler tabi Ağız arayacaksın Sohbet eder gibi Deneyelim bakalım Denemek için değil başarmak için uğraş Sally Heyecan aramıyor muydun? Peki sen ne yapacaksın? Sir Hikman görüşmeye çalışacağım O Allah'ın gazabı hemşireyi kandırabilirsem Sir Hikman'in ne ilgisi var bununla? Bilmiyor musun? Bir de Hikman'i iyi tanıdığını söylerdin Elbette tanırım çocukluğumu bilir Öyleyse Miss Bell'in bir zamanlar Sir Hikman nişanlı olduğunu niye bilmiyorsun? Nişanlı mı? Ya ...sonra Sir bırakı bırakıvermiş. İlk karşılaştıklarında ben salondaydım. Miss Bell geçenleri unutmuş gibi ona yaklaşmış... ...dostça merhaba demişti. Sör Hickman tanımamazlıktan geldi. Zaten hemşire de fazla konuşmalarına engel oldu. Ama Miss Bell ona yakın olabilmek için... ...hiçbir fırsatı kaçırmamaya gayret ediyordu. Çevresinde dönük duruyordu. He he, ne de olsa çok zengin adam. Bell için halen iyi bir talep sayılırdı. Sör Hickman'im bu işte parmağol için hiç sanmam... Hatırladığım kadarıyla çok yumuşak yürekli ve iyi bir insandır Yoksullara yardım eder Pazar ayinlerini hiç kaçırmazdı Bir defasında beni de götürmüştü Biliyor musun Bana Fransızcayı öğreten de odur Ana dili gibi bilir Şu hemşire olmasa ne yapar eder Ona kendimi hatırlatabilirdim Ne olur var Konuşmaya fırsat bulabilirsen Benden de söz et Belki hatırlar Birisinin dostça şefkatine öyle ihtiyacım var ki Ben varım ya Seli. Beni hesaba katmıyorsun bakıyorum Ama yine de üzülme hatırlatmaya çalışırım Elimden ne gelirse yaparım Hadi, Teşekkür ederim Hadi daha fazla koridorda durmayalım dikkati çekeceğiz Bak eğer birisi şüphelenecek olursa sarılıp öperim seni Vay <gülüyor> Niçin kızıyorsun? Kendimizi şüpheden kurtarmak için yapacağım Hadi şimdilik hoşça kal Başarılar Sana da kendine dikkat et Buyurun. İyi günler efendim. Sör Hikmen'i ziyarete geldim. Haber verebilir misiniz lütfen? <gülüyor> ziyarete mi geldiniz? Sör Hikmen'in kimseyle görüşmediğini sanırım çok iyi biliyorsunuz. Kendileriyle randevu mu vardı? O hiç kimseye benden habersiz randevu vermez. Hemşire hanım, Sör Hikmen'le ara sıra tatlı tatlı konuştuğumuzu biliyorsunuz. Şimdi niye izin vermiyorsunuz O da benden hoşlanıyor Güzel fıkralar anlatıp eğlendiriyorum kötü mü Son günlerde kendini iyi hissetmiyor Bir defa da de kriz geldi Biliyorsunuz kalp şakaya gelmez Şu son kazada çok üzdü onu Misper'in ölümünden haberi var demek ki Üzüldüğüne göre onu hatırlamış olacak Evet Zaman zaman hafızası yerine geliyor Ama bazen de öyle çekilmez oluyor ki Tıpkı küçük bir çocuk gibi Yaramazlık yapıyor, ağlıyor, bağırıyor, eline ne geçerse fırlatıp atıyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Desenize işiniz çok güç. Hem de nasıl? Bu arada bazı meraklılarla para düşkünleriyle uğraşmakta bana düşüyor. Haklısınız ama ben ne para düşkünüyüm ne de meraklı. <gülüyor> Biliyorum. Hadi öyleyse izin verin de konuşayım onunla biraz. Hı? Pekala, girin bakalım. Bekleyin de haber vereyim. Belki de adımı hatırlayamaz Size fıkralar anlatan genç arkadaşınız geldi derseniz Atan Merak etmeyin Sir Hickman yaşlıdır ama sakin olduğu zamanlarda Korkunç bir hafızası vardır Buyurun sizi bekliyor Günaydın Sir Hikmen e, e, Nasılsınız bugün? İyiyim Bana bir fikri anlat bakalım ama komik olsun hmm. Sizi biraz yalnız bırakacağım İşim var yandaki odadayım Bir şey lazım olursa seslenin hemen gelirim Peki hemşire hanım Bıktım şu kadından Öldürecek bir gün beni öldürecek Her yaptığım kabahat Sussam kabahat konuşsam kabahat bir dosta selam. selam versem kabahat, vermesem kabahat Ne yapayım ben ha? Söylesene Sizin iyiliğinizi, sıhhatinizi düşünüyorum Yalan, yalan Orada daha iyiydim Başım dinçti hiç olmazsa Nerede daha iyiydiniz? Bana mı seslendiniz? E, ha hayır, hayır <gülüyor> Bana öyle gelmiş olacak Dinliyor bizi Size öyle geliyor Sir Hickman. Beni de öldürecekler her gün bir takım şeyler yutturuyor bu kadın bana. İlaç diyor ama biliyorum ben onun zehir olduğunu ya. Sizi niçin öldürmek istesin? Sizi öldürmekle eline ne geçecek ki? Bilmem bilmem bilmem bilmem. Benim bir yeğenim var. Tanıyor musun onu? He? Hayır. Ya, tanımıyorsun demek. Tanımadığın daha iyi. Sahiden daha iyi. Niçin? Ne bizi dinliyor galiba Sizi öyle geliyor, Sör Sonra dinlese de ne çıkar canım Baksanıza tatlı tatlı sohbet ediyoruz Bunun ne zararı var Onca her şeyin zararı vardır İstesem onu bir güzel öldürürüm ama Ama Yeğenimden korkuyorum Yeğeninizin bu işle ne ilgisi var Onun her işle ilgisi vardır Evet her yerde de kula. Ne söylesem ne düşünsem hemen duyar Dünyanın öbür ucunda olsa bile Bak bak bak Sana ne söyleyeceğim Bu kadın çevremizdeyken rahat edemiyorum Başka bir yerde oturup konuşalım ha Ne dersin Bana göre hava hoş ama Hemşire ne der dünyada izin vermez Senin şu tatlı dilin var ya Hemen kandırır onu Ne olur evlat benim gibi bir ihtiyarı kırma. Hadi dene bir bakalım ha. Bu kadının yanında soluk bile alamıyorum. Pekala. Siz bekleyin. Konuşayım kendisiyle. Hiç ümidim yok ya. Hemşire hanım. Ne var? Ee, Şeyi. İzin verirseniz Sör Hickman biraz dolaşacağız hmm, Niçin? Niçin olduğunu ben de bilmiyorum kendisi istiyor <gülüyor> çocuk gibi de yalvarıyor <gülüyor> Yalvarmak adetidir aldırmayın İzin verseniz ne çıkar şöyle bir dolaşır geliriz merak etmeyin arabayı sürecek kadar gücüm var hmm, Süremezsiniz demedim yalnız kaçmaya kalkışabilir Anlamadım Rahatına düşkün olduğu için tekerlekli arabaya oturur ve beni gezdir diye emreder adeta kapris yapar ama en ufak bir fırsat geçse eline tazı gibi koşar benim neler çektiğimi bir bilseniz tahmin ediyorum hemşire hanım görüyorum da ama gözümü dört açar kaçmasına izin vermem ben yanındayken de kaçabileceğini sanmıyorum eğer şimdi hayır derseniz huysuzluk edecek ikimizi de üzecek hem bu hastalığına da etki eder sizi yanına sokmamak istemekle haklıydım görüyorsunuz ne olur izin verin çabucak döneriz Hı. Pekala, bir saat sonra doktor yoklamaya gelecek. O zamana kadar dönmüş olun. Çok teşekkür ederim. Merak etmeyin, geç kalmayız. Yanından da hiç ayrılmayın. İçiniz rahat olsun. Bir saniye bile yalnız bırakmam. Şu hasta ihtiyardan ne anlıyorsunuz bilmem. Görevim olmasa bir dakika durmam şurada. Hadi, hadi gidin de sızlanmaya başlamasın. Hoşçakalın. Hadi bakalım, Sir Hickman. İstediğiniz oldu. Ha. Otelin içinde dolaşmaya gidiyoruz. Hemşirenizin değerini bilin. Bakın nasıl da izin verdi. Ne iyi ne iyi gezmeye gidiyoruz. Sir Hickman, yalnız çok dikkatli olun. En ufak bir tedbirsizliğiniz sizi yeniden hasta eder. Sonra mide sancısı çekersiniz. Unutmayın. ...nasıl da tehdit ediyor beni? He? Sizi için tehdit ediyor? Bütün kozlar benim elimde de ondan. Hangi kozlar? Şş, aman! Çok soru soruyorsun. Eğer ağzımı açarsam sonra... ...midem ağrıyacak. Peki canım açmayın ağzınızı. Şimdi söyleyin bakalım bana. Nereye gideceğiz? Bu sakıncası olmayan bir soru. Cevap verebilirsiniz değil mi? Elbette. Beni asansöre götürün dostum. Asansörle nereye gideceğiz? Üst kata. En üst kata. Prens Stefan'ın salonunu görmek için can atıyorum. O kadar istedim çıkarmadı beni. E, hemşire yani. Sen Sen hiç çıktın mı? Evet bir defa. Nasıl buldun salonu? Fena değil. Duvardaki tablolar hoşuma gitti. Sihirli bir hava vardır o salonda Çok eskiden hastalanmadan önce Kardeşimle gezmiştik bir kere Kardeşiniz mi? Tabii ya Hem de ikiz kardeşim Bilmiyor muydun? Hayır bilmiyordum Ne güzel Peki nerede kendisi şimdi? Bilmiyorum Hiç aramadı Hastaneye bile gelmedi Yeğenim de hemşire de ondan söz etmemi yasakladılar <gülüyor> Hayırsız ne olacak? Öldü diyorlar ama... ...ben inanmıyorum. Ha, geldik geldik. Ha, hadi inelim asansörden hadi. hadi. He heyecanlanmayın iniyoruz. Ha, sakın... ...kardeşimden söz ettiğimi hemşireye söyleme. Ha. Öldürür beni. Peki Sir Hikmen söylemem üzülmeyin. Ha. Ne güzel salon değil mi? Prens Stefan kalabalığı hiç sevmezmiş ya. Onun için kulenin ta tepesine bu salonu yaptırmış Burada başını dinlermiş <gülüyor> Gel gel bak Pencerenin kenarına gidelim ha? Manzaraya bak ah, Ne güzel oh, oh. Hürriyet var orada Sörekmen bir şey soracağım size Seli'yi tanımadınız mı yoksa kız mı bana yalan söylüyor? Seli de kim? Ha? Geçen gün salonda yanınıza gelmiştik. Küçüklüğünde siz onu dizinize alıp hoplatırmışsınız. Çok severmişsiniz. Aa, e, düşündüm ama... ...bulamadım hatırlayamıyorum. Öyleyse kız bana yalan söylüyor. Olabilir söylemiştir. Kızlar hep... ...yalan söylerler zaten. Peki ya. yalan söylemekle eline ne geçecek? Bilmem. Kendine sor. Ne ne oluyor o senin? Hiçbir şeyim olmuyor. Yeni tanıdım ama ha. hoşlandım. Bana doğru söylüyor gibi geldi. Öyleyse doğru söylemiştir. Ama siz tanımıyor musunuz ya? Belki de tanıyordum da unuttum. Söyleyemem. Kesin bir şey söyleyemez misiniz? Söyleyemem. Benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsun sen. <gülüyor> Herkes beni tanıdığını söyleyip duruyor. ...o ölen kadın da he... ...onu son gören sizdiniz değil mi? Hayır... ...onu en son... ...sen gördün... <gülüyor> sahi... ...benden önce de siz görmüştünüz... <gülüyor> i̇yi kadındı değil mi? Ya iyiydi... ...biliyor musun o benim nişanlımış... Ah sahi ya, ya. Hastalandıktan sonra kafam iyi çalışmıyor galiba hatırlayamadım... ...hemşireye sordum o da kızdı... ...niye kızdı ne var bunda kızacak... ...kadına ben sizin nereden nişanlınız oluyorum bakayım dedim. Böyle demekle çok kabalık etmişim. Peki Miss Bell ne yaptı o zaman? Birçok şey anlattı. Sonra da gözlerini iri iri açıp yanımdan kaçtı. Ne yaptığını anlayamadım. İnsan bütün nişanlandığı kızları aklında tutacak değil ya. Ha, o, akşam, o akşam bütün gece midem ağrıdı. Emşire de sabaha kadar o mübarek çenesini kapamadı. Yeğenime şikayet edecekmiş beni. Böyle kabalıklar yaparsam yeniden hastaneye göndereceklermiş. Ne hastanesi bu? Hey, yeter yeter yeter. Niçin soruyorsun bütün bunlara ha? Sen bana hikaye anlatmayacak mıydın? Casus musun sen nesin ha? <gülüyor> Casus mu? Bunu da nereden çıkardınız? Ben tatlı tatlı sohbet ettiğimizi sanıyordum. <gülüyor> Kahve istiyorum. Kahve dokunmaz mı? Dokunuyor ama o cadı yokken bir defa çık olsun içeyim. Ne olur Vahid, kırma beni. Söylersin kahvesini çok az koyarlar olur bir tera? Pekala, e, zil yok mu buralarda? <gülüyor> Doğulu bir prensin sarayında bulunduğumuzu unuttun mu? Eskiden bir şey istenince el çırparlarmış. Bak şöyle e, iki kahve. Biraz sonra gelir Ortalıkta garson falan yok ki nereden duyacaklar e, Eskiden böyleymiş dedim Eskiden olsaydı biraz sonra kahve gelirdi Koridora çıkmaktan başka çaren yok var. Pekala He, Bakar mısınız bir dakika Buyurun efendim İki kahve istiyoruz e, Yalnız bir tanesinin kahvesi çok az olsun Derhal et. Kahvenizi söyledim Sör Hikmen. Sör Hikmen. Sör Hikmen. Bir saniyeden nereye kayboldu bu adam? Arabası boş. Sör Hikmen. Sesinizi duydum efendim bir şey mi oldu e, bu... Buranın başka kapısı var mı çabuk söyleyin Hayır Peki nereye gitti bu adam Bu kapının önünde sizinle konuşurken içerideydi Arkama döndüm yok olmuş e, Şey efendim Bu büyük tablonun arkasında Gizli bir geçit var ama Bunu herkes bilmez e, Sıkı sıkı söylemem için de Tembih edilmişti bana ama... Bırakın şimdi onu Adam yaşlı üstelik de kalbi hasta Mutlaka bulmalıyız ee, Nasıl kalkıyor bu tablo Şu şu düğmeye basacaksınız efendim İşte Ne kadar dik bu merdivenler Nereye iniyor burası Vallahi ben de bilmiyorum efendim Hiç inmedim ee, yaşlı bir bey için gerçekten çok zor Bana bakın Buralarda kimseyi gördünüz mü Bilmem efendim Ben de siz seslenmeden evvel yani Biraz evvel gelmiştim Hay Allah nereye gidebilir ki Aman dikkat edin düşeceksiniz efendim Düşeceksiniz Hayır Hayır Kendisi inemez buradan Muhakkak kaçırdılar onu. Kim kaçırabilir ki? Düşmanları falan var mıydı efendim? Yok yok sanmıyorum. Burada ışık falan yok mu? Hayır yok efendim. Göz gözü görmüyor. Ne kadar karanlık. Benimle geliyorsunuz değil mi? Evet. Geride kalmayın. Hızlı yürüyün. Hey neredesiniz? Cevap verseniz e. Ah, ay, kolunu azetiyorsunuz. Bırakın beni. Kimsiniz siz? Bırakın, bırakın diyorum. Bırakın. Ha, ha Ay başım. ...bulduğumuz zaman az daha donmak üzereydin. Doktor yataktan kalkmamanı söyledi. Evet, hatırlıyorum. Ne vardı bahçede? Bahçeye nasıl gittiğimi... ...ben de bilmiyorum. Merdivenlerden iniyordum. O garsonu bulmalıyız, Selay. Mutlaka katil o. Garson bulundu, Vahit. Senin yattığın yerden biraz ileride. Beyni... Patlamış olarak. Ne? Evet, ölmüş adamcağız. Ya. Peki, peki Sörikmen. Kayıp. Eva, hemşire küplere binmiştir şimdi. Konuştum onunla. Senin bir suçun olmadığını anlattım. Uyudur diyor. Hep kaçarmış. Garip bir şey bu. Sörikmene yakışmayan davranışlar onu daha başka tanımıştım ben. Belki de kaçırıldı Sally Bana kalırsa kuvvetli bir çete karşısındayız. Her şeyden haberi olan, her şeyi bilen bir çete. Peki ama senden, Sorhick'm'den ne istiyorlar? Benden istedikleri ortada. Galiba doğru iz üzerindeyim. Kaza olduğunu kabul etseydim ve sesimi çıkarmasaydım bana hiçbir şey olmayacaktı. Cinayet dediğim için tehlikeli bir kişi oldum. Yes, Sorhick'm. Ondan ...onun gibi yaşlı, hasta bir ihtiyardan ne istiyorlar? <gülüyor> Tam bilmiyorum ama... ...herhalde Sir de işlerine gelmeyen bir şeyleri biliyor olmalı. Otel yine birbirine girdi. Hemşire Hickman'ın yerine telgraf çekti. Adam atlayıp hemen geldi. Harıl harıl Sir arıyorlar. Otel gazetecilerle, polislerle dolu. Allah Allah! Ne kadar kısa zamanda oldu bunlar? Vahit, iki gündür kendini bilmeden yatıyorsun... Sir yeni yeğeni gazetecilerin Havadisi gazetelerine yazmamaları için elinden geleni ardına koymuyor Aile şerefini düşünüyormuş Bu arada polisler de önlerine geleni Sorguya çekip duruyorlar Daha neler öğrendim neler Ben galiba iyi bir polis hafiyesi olabileceğim Ne olur anlat merak ediyorum Bugünlük bu kadar yetmez mi Doktor yorulmaman gerektiğini söyledi Nedenlerini düşündükçe daha çok yoruluyorum Anlatırsam ferahlayacağım Pekala şaşırmaya hazır ol Otelin bulunduğu yamacın üst kısmına otel sahibi Konink... ...gençler için modern tazda başka bir bina inşa ettirmek istiyormuş. Bu arazide misbele kocasından kalmış. Konink birçok defalar misbele bu araziyi kendisine satması için yalvarmış. Ama misbet bir sonuç alamamış. İyi ama bu işle ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Konink araziyi almayı aklına koymuş ama... Ama yeterli para vermemiş değil mi? Diğerinden fazla bile vermiş. Öyleyse... Kadınlar için paradan daha değerli şeyler vardır vay. Anılar Çünkü Misbel Araziden bir ağacın bile kesilmesine taraftar değilmiş Sonra Misbel'in Bir de yeğeni varmış Serseri bir yeğen Parayı aşırı seven cinsten O da misbeli e etki edip Araziyi sattırmak istiyormuş Yani kısaca Misbel'in ölümü iki kişiyi memnun edecek Konink'le yeğeni Misbel ortadan kalkınca Miras yeğene kalıyor. ...o da dilediği gibi araziyi Konink'e satabilir. Anladın mı? Zaten o da burada. Halasının öldüğünü duyar duymaz gelmiş. Duymasıyla gelmesi bir olduğuna göre pek uzaklarda değildi sanırım. Yani sence... Ben bu yeğenden şüphe ediyorum doğrusu. Peki zenciye ve garsona ne diyorsun? Onların için öldürülmüş olabilir? Belki zenci'ninki kazaydı. Ya garson? Ee, i̇yi ne bileyim. Yine de öğrendiklerin enteresan. Ben de Sör Hikman'dan bazı şeyler öğrendim... ...ne seni ne de Miss Belle nişanlı olduğunu hatırlıyor. Garip değil mi? Sonra ben Sör Hikmen'in hastalığının sadece kalp ve bunama olduğunu sanmıyorum. Biraz aklından zoru var zavallının. Hemşirenin kendisini öldürücüyle bozmuş. Bir de uzun süre hastanede yatmış. Beni nasıl hatırlamıyor hayret ediyorum. Bütün paramı sana bırakacağım. Çocuğum yok. Sen benim biricik kızımsın diyordu bana. Sally yes, doğru söyle bana. Sör Hikman'ı gerçekten tanıyorsun değil mi? Vay aşk olsun bana inanmıyor musun? Affedersin Sally Seni üzmek için söylemedim Ne düşüneceğimi nasıl düşüneceğimi Ben de şaşırdım Benden şüphelenme hakkın yok ama O gece Misbel'in öldüğü gece Elin yaralı geldiğinde ben de senden şüphelenebilirdim Ama güvendim sana inandım Böyle bir şey yapamayacağını düşündüm Şimdi kalkmış sen beni suçluyorsun Sally alınasın diye söylemedim Laf olsun diye söyledim Sana Sörekmen'i tanıdığımı ispat edeceğim görürsün Sally Bulunur bulunmaz yanına gideceğim Her şeyi söyleyeceğim Ne hatırlıyorsam elbette birinden birini o da hatırlayacak Görürsün Gereksiz bu sana inanıyorum Niçin anlamak istemiyorsun Şurada yatan bir adamın Yattığı yerden bir genç kıza ilanı aşk etmesi Ne derece yerindedir ama Seni seviyorum seve Ölümle burun buruna geldiğim anda düşündüğüm tek insan sendin Bu itirafın Romantik bir havada olmasını isterdim. Rica ederim. Bırak böyle konuşmaları. İnanmıyor musun? İnanman için ne yapayım? Hiçbir şey yapma. El ele verip bir işe giriştik. Önce bunu halledelim. Peki, peki. Sinirlenme. Ah! E, ne yapıyorsun? Ee, ne yapacağım? Kalkıyorum. Aa, ama doktor. Doktor ne derse desin. Kalkacağım işte. Hadi, tartışmayı keselim de aşağıya inelim. <gülüyor> White nasılsın? Geçmiş olsun oğlum. Teşekkür ederim Mr. Conning. Biliyor musun Sir Hikman bulundu. Bulundu mu? Hı -hı. Nerede? Mahzendeki şarap fıçılarından birinin içinde. Şarap fıçısının içinde mi? Sarhoş mu? Hayır boş fıçıya girmiş. Beni öldürecekler öldürecekler diye söylenip duruyordu. Yeğeni nasıl tahmin etti anlayamadım. Bir iki yere baktı sonra eliyle koymuş gibi buldu. ...odasına götürdü, hemşireyle başındalar... ...yo yo yo, doktor hariç kimseyle görüştürmüyorlar... ...ne biçim iş bu? Ee, ben de anlayamadım... ...otelimin adı kirlendi, mahvoldum... Böyle düşünmeyin Mr. Coney... Nasıl düşünmem, polis az önce beni suçluyordu... ...kendi derdim kendime yeterken... ...az daha bir de katil damgası yiyecektim... ...neyse, bereket versin... ...Misbel'in bulunan mektubu beni temize çıkardı... Hangi mektup? Yeğenine bir mektup yazıp artık hatıraların... ...onun için bir önemi kalmadığını ölümün her şeyi silip süpürdüğünü, bu işte ilgilenmesini ve satış işlemleriyle alacağı parayı ona bıraktığını, yalnız alacağı parayla iyi bir iş tutmasını vasiyet eden bir mektup. Noter vasıtasıyla göndermiş. Yani? Yaniisi şu. Miss Bell intihar etmiş. Ha, hayır, hayır olamaz. Çok rica ederim işleri karıştırma Size bir şey söylediğim yok Mr. Koning. İyi günler. İyi, i̇yi günler, günler Mr. Koning. Evet. Sally Aklıma bir şey geldi. Senin Sör Hikman'la mutlaka görüşmen lazım Bunu ben de istiyorum Onunla konuşacak ve ne yapıp edip kendini hatırlatacaksın Hatırlamamakta ısrar ederse Bu senin gücüne kalmış Elinden geldiğince uğraşacaksın Bunu niçin istiyorsun Başımın içini kurcalayan bir fikir var Bir his Ama yanılıyor da olabilirim Şimdiden söylemek istemiyorum tesir altında kalabilirsin Ama onunla konuşmak imkansız Yeğeniyle hemşire kuş uçurmuyorlar. Onun da kolayı var Şimdi doğruca polis komiserine gideriz ...onları sorguya çekme bahanesiyle odadan alırlar. Polis buna razı olur mu bakalım? Ne yapmak istediğimi onlara anlatırsam olur. Merak ettim. Biraz sabırlı ol küçük hanım. Şunu da unutma ki düşündüğümün doğru veya yanlış olduğunu ortaya çıkarmak senin elinde. Seri... ...seni tanıyabilmesi çok önemli. Sabırlı olup ona en küçük olaylara kadar anlatmalısın. Eğer düşündüğüm doğruysa bundan kimin çıkarı var acaba? Neyse... Bunu da sonradan polisten öğreniriz. Hadi, hadi vakit geçirmeyelim. Hemen gidelim. Zorikman? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ben Salim. Tanımadınız mı? Tanımadım. <gülüyor> Düşünün, o kadar çok mu değişti? Sen tatlı ve güzel bir kızsın o kadar. Gözlerinizin önüne benim 12 yaşlarındaki halimi getirsenize, dizlerinizi oturturdunuz, iki örgü uzun saçlarım vardı. Hatırlamıyorum. Hani bana şeker verirdiniz. Şeker, şeker istiyorsan gene verebilirim. Sadece beni hatırlamanızı istiyorum. Hatırlamıyorum dedim ya. Ne olur bir şeyler hatırlayın. Bütün umudum sizde. Benden. Ne istiyorsun? Sadece hatırlamanızı. Hayır. Hayır, anlıyorum. İstediğim başka bir şey senin Belki de para ha? yüzden para istediğim yok sürekli. Öyleyse ne istiyorsun? Beni hatırlamanızı. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ay, ne olasın? Sinirlenmeyin, sinirlenmeyin. Kalbim. Hayır, Kalbim. Beyimle spor da yapardınız. O zaman iyi ve sağlıklıydiniz. Ne oldu size böyle? hastanede oldu. Ay. Şok tedavisi yaptılar. Ya. Üzdüler beni. Hemşire söylüyor biraz üzülürsem dur verirmiş kalbim Ya. Ay. Çok hastaymışım. Ay, evet evet hatırlıyorum. Kalbinizden rahatsızdınız. Ha. Sık sık ilaç alırdınız. Biraz önce sağlam demiştin. Denemek istedim sizi. Beni niçin denemek istiyorsun? Hı? Çok değişmişsiniz de ondan. Bakın sör ekmek. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, Dormez-vous. Ee, Nasıl? Nasıl? Hatırladınız mı? Bunu sık sık söylerdiniz. Aramızda şifre gibiydi. Sen ne öğrenmek istiyorsun benden? Ha? Hadi Sörekmen. Bu şarkıyı söylesenize bana. Öylesine ihtiyacım var ki. <gülüyor> Söylemeyeceğim. Ricağım ufak bir açıkta öldürecekler beni. Ha? Ya. <gülüyor> Ama konuşmalarımızın söylediklerinizle yakın uzak bir ilgisi yok var, var. İzah edin. Mecbur değilim. O şarkıyı söyleyin diyorum size öğretmen. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Anladım. Fransızca bilmiyorsunuz değil mi? Siz Sir Hickman değilsiniz. Aa, sen kurnaz bir tilkisin. Dişi tilki. <gülüyor> Elimden kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bak, bak burada kimse yok. Sen ve ben. Yalnızız Gidip de yeğenimle hemşireye bunu Anladığını söyleyemeyeceksin Onlar da bana o yeşil ilacı Vermeyecekler Çünkü öldüreceğim seni Öldüreceğim Yaklaşmayın Ölüm emrini imzaladım Karar verildi Pencereden uçacaksın Ben de senin nasıl uçtuğunu Seyredeceğim Sonunda karların içinde sarışın Bir baş göreceğim Güzel duracak oh. Çok güzel Herkes kazağı saracak Anladım. Anladım Zenci de misbeli de garsonda öldürdün siz öldürdünüz Sadece garsonu öldürdüm İşime burnunu sokmuştu. O senin sevgilini de öldürecektim Ama kıyamadım ne? Bana güzel fıkralar anlatıyordu Ama seni Öldüreceğim oh. Çünkü oh. yılansın Seni öldürmezsem sonra onlar Beni öldürürse ya, ya, yaklaşmayın diyorum İmdat ya, ya, İmdat <gülüyor> <gülüyor> Sally <gülüyor> Sally <gülüyor> Sally sevgilim aç artık gözünü Vahid Nasılsın? Aman Allah'ım yaşıyorum Yoksa rüya mı gördüm? Oh, oh beni öldürecekti Hayır canım rüya değildi Polislerle kapıdan bütün konuşmaları dinledik Ve zamanında girdik içeri Katilin bulunmasında en büyük yardımı sen yaptın oh, oh, Ben mi? Evet Nasıl? Onun Sör Hikmen olmadığını ispat etmekle oh, Hayır yo, değildi olamazdı Peki ama kimdi ya? Ona ne kadar da benziyordu? <gülüyor> Kardeşiydi. Akıl hastanesindeki kardeşi. İkiz kardeşi. Bana bundan söz ettiği zaman şüphelenmiştim. Sana söyleseydim etki altında kalabilirdin. Kararı kendin vermeliydin. Böylece şüphemin doğruluğu ortaya çıkacaktı. Oh, tüm bu karışık işlerin sebebi ne? Oh, ne kadar üzdü bizi? Hepsi yeğeninin marifeti. Para için. İngiltere kanunlarına göre vasiyetini hazırlayan bir kimse... Bu vasiyetin yürürlüğe girebilmesi için en az 5 yıl yaşamalıymış. Evet. Ama Sör Hikmen bu vasiyetname tarihini doldurmadan ölmüş. Mirasın kendisine kalmasının böylece hayal olacağını düşünen yeğeni sevgilisiyle yani hemşireyle bir plan hazırlamış. Aa. Akıl hastanesindeki ikiz kardeşi evet. Sör Hikmen'in yerine koyup onu ölü gibi göstermişler. Böylece 5 yılı doldurup o muazzam mirası elde edeceklerini sanıyorlarmış. <gülüyor> Sör Hikmen olmadığını anlayan ilk zenci kayakçı olmuş. Sonra da eski nişanlısı Miss Bell. Bir daha evinde gözlerden uzak oturan ve durumu kontrol eden yeğen Onları ortadan kaldırıvermiş İşte hepsi bu Para hırsı insana neler yaptırıyor <gülüyor> Neyse olay kapandı Polisler ve suçlular gittiler Ne olacak şimdi onlara dersin Artık bundan sonrası bizi ilgilendirmez Adalet gerekeni yapar. Tabii. Polis komiseri giderken teşekkürlerini ve sevgilerini sana söylememi rica etti. <gülüyor> Kahraman bir nişanlınız var dedi. <gülüyor> ne dedi ne dedi? Ona nişanlı mı olduğunu söylemiştim. Aa, Niye yalan söyledim? Of hadi kalk yatma şurada. Dışarısı öyle güzel ki. Hele salon nefis bir müzik var. Şömine de yanıyor. Aşağıya inmek için sabırsızlanıyorum. Ee, in öyleyse. Sen. Yalnız mı? ...evlenme teklifimi şömineye mi yoksa duvarlara mı söyleyeceğim? Hadi seyre. Sahiden istiyor musun bunu? Şu pencereden <gülüyor> dışarıda yağan karlara bak. Her biri sahiden. Sahiden. <gülüyor> sahiden mi? Hayır hayır yanılıyorsun. <gülüyor> Onların her biri evet evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın dinleyiciler Füsun Çeliker'in... ...Malcolm Geir'in bir eserinden çevirerek... ...radyoya uyguladığı Tehlikeli Oyun adlı eseri dinlediniz.